Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi? dedi. Hâle alem e kulleke inneke len sabra. Musa, eğer dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştın. Kâle in an şey. Hefelsahi kodibelun. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçınlar, Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. <Gülüyor> Bye. Hızır şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. beyni <gülüyor> beynik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 Erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk <gülüyor> Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Ve eradna an yubdilhum rabbuhuma khayran minhu zekaten ve aqrab ruh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 وكان أبو و ما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. وَيَسْأَلُونَكَ <gülüyor> Gerçekten biz onu, yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep, bir vasıta ve yol verdik. İnnâ mekkennâ lehu fil ardi ve min kulli şeyin.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 قُلْنَا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbin'e gönderilecek. Sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. Ala emma wa zala thumma yurdu ila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 ber böyle o oku İşte böylece,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 Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi? Aa!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 Al beynekum Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince üfleyin, körükleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca getirin bana Üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. <Gülüyor> Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır." dedi. <gülüyor> O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. <gülüyor> Çocur fajamgnahum jama ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا <تصفيق> الذين كانت اعديو Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. Efe <gülüyor> hasiben De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Kull Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. ve i̇şte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. Ulâ amma nahum işte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir ve İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. <gülüyor> orada ebedi kalacaklardır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 Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. Kul lau kana al-bahr midadan li kelimati Rabbi la nafida qabla le ne fidelbe okultem feddekelime bir ci bi mi fime de bu de ki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 بشار <تصفيق> مثلكم Meryem suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf Ha Ya Ain Sad Bismillah.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 ben akun biduai ke rabbi doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum karım da kısırdır tarafından bana bir veli oğul ver Wa و... in O bana varis olsun Yakup hanedanına da varis olsun Rabbim onu rızana layık kıl Yerisuni ve eristu min eriy kubu ve canu rabbir rıdya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 Zekeriya Rabbim dedi Karım kısır olduğu Ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde Benim nasıl oğlum olabilir? Aa! Allah, öyledir, dedi. Rabbim, o bana kolaydır. Daha önce, sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım, buyurdu. <gülüyor>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 Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl ve henüz sabih iken ona ilim ve hikmet verdik. <gülüyor> Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. <gülüyor> Ana babasına çok iyi davranırdı. O, isyankâr bir zorba değildi. <Sessizlik> Doğduğu gün... Öleceği gün ve diri olarak kadirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. <Gülüyor> Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmişti. وَذْكُرْ <gülüyor> فِي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 Meryem, ''Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi.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 Aşağısından ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Bana! İsterin <gülüyor> Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Wa <gülüyor> huzzilayki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 Nihayet onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Fe <gülüyor> Ey Harun'un kız kardeşi Senin baban kötü bir insan değildi Annen de iffetsiz değildi Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler, beşikteki bir sabiyle ile nasıl konuşuruz? <Sessizlik>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 Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zamanda, vay o kafirlerin haline! Müzik <gülüyor>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 Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a asi oldu. <Gülüyor> bu şeytan inne şeytan kanel rahmanani asiya babacığım Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum ya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 İbrahim, selam sana dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Kâle <gülüyor> selamun aleykese estevfirullah Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. <gülüyor>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 Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَالَ صِدْقٍ عَلِيَّا Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, ihlas sahibiydi ve hem Resul hem de Nebiydi. <gülüyor> Ona tuğrun sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. <gülüyor> Rahmetimizin bir sonucu olarak. O'na, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. <Sessizlik> Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o, Sözüne sadıktı, resul ve nebiydi. Ve <Sessizlik> Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi.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 Ş. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete. Çok merhametli olan Allah'ın,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 وَبِلِّ <Gülüyor> عِبَادَتِهِ İnsan der ki, ''Öldüğüm zaman sahi diri olarak çıkarılacak mıyım?'' Ve Yücel İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır?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 Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. <gülüyor> cihatin en uygun an şeddü ala huma Sonra orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. Dumma lenna İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. <gülüyor>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 onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helak ettik. فكم اهلكم قبلهم من قرنهم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 فَإِنَّ يَمْدُدُ لَنَا الْغُرُ وَحْمَانُ مَدَّ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 Ayetlerimizi inkar eden ve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 تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا Hayır, hayır, onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar.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 ونسوق ''Rahman çocuk edindi'' dediler. <Sessizlik> ''Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız.'' Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. <Gülüyor> Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. <gülüyor> Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz.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 minnhum min ahadin aw tasma'u lahum suresi rahman ve rahim olan allah'ın adıyla ta Bismillahirrahmanirrahim Oha. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Ben... Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Rahman arşa istiva etmiştir. göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep onundur. Lahu!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 TUNARAL LALLI ATIKUM MINHA ATIKUM Oraya vardığında kendisine Ey Musa! diye seslenildi. Muhakkak ki ben evet ben senin Rabbinim hemen pabuçlarını çıkar çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın İnni ene Rabbuk fehul'an leike bil vadi'l muqaddas tuva Ben seni seçtim. Şimdi vahy edilene kulak ver. <gülüyor> Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. İnnani Allahu la Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye, neredeyse onu gizleyeceğim. Ona inanmayan ve Nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın, sonra mahvolursun. <gülüyor> Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? O benim asağımdır, dedi. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah yere at onu, ey Musa, dedi. <gülüyor> onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi? <gülüyor> Allah buyurdu Al onu Korkma Biz onu şimdi ilk haline sokacağız Kâle hulhâ Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. <gülüyor> Ta ki, sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. <gülüyor> Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. İzhebe <gülüyor> ilahe. Musa, Rabbim dedi. Yüreğime genişlik ver. Kâle Rabb-i şerahli işimi İşimi bana kolaylaştır. Ve Dilimden bağı çöz. <gülüyor> Ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir, yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Harun'a Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Uştud bihi Ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim. <gülüyor> Ve çok çok analım seni. <gülüyor> Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah, ey Musa dedi. İstediğin sana verildi. <gülüyor> Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. وَلَقَدْ مَنَنَّا Bir zaman vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. اِذْ اَوْحَيْنَا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 Seni, kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Kiravuna gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar.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 Sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Hadi ona gidin de deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını hemen bizimle birlikte gönder onlara eziyet etme Biz senin rabbinden bir ayet getirdik Kurtuluş hidayete uyanlarındır bir kefa Hakikaten bir Bir ke bize vahyolundu ki yalanlayan ve yüz çevirenlere azab edilecektir. Kiravın Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Tâle fe men ya Musa. O da bizim Rabbimiz her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Tâle <gülüyor> rabbunellâ. şeyin <gülüyor> Firavun, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak? dedi. <gülüyor> Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur dedi. <gülüyor> Yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.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 Andolsun biz ona Bütün delillerimizi gösterdik Yine de yalanladı Ve diretti Dedi ki Bizi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 bir azapla kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. <gülüyor>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 Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. <gülüyor> Dediler ki, ''Ey Musa, ya sen at veya önce atan biz olalım.''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 Musa birden içinde bir korku duydu Korkma dedik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 Nereye varsa iflah olmaz. Ve <gülüyor> en bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar harun'un ve musa'nın rabbine iman ettik dediler <gülüyor> Firavun şöyle dedi, ''Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki, o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi ellerinizle ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız.'' قال آمنتم لق قبل أن أذن لكم إن غول كبيركم الذي علمكم السحر إنا غول كفيركم الذي علمكم السحر فلا أقضي عن dediler ki seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. <gülüyor> Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah hem daha hayırlı hem daha bakidir. İn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 Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. <gülüyor> İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan adın cennetleri. İşte arınanların mükafatı budur. C وَذَٰلِكَ جَزَاءُ olsun ki biz Musa'ya, kullarımla birlikte geceleyin yola çıkta, size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. ولا قدر قلت... Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğu verdi. <gülüyor>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 فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا dediler ki biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin zine teşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri de atmıştı. adam onlar için böğrebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte dediler bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi? Efe en la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 Onlar, biz dediler, Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kâlu <gülüyor>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 Alla tebiiye ni Harun, ey annemin oğlu dedi. Saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın demenden korktum.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 Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. Kedâlikene kussu aleyke min Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. ''Men fe kıyameti Bu kimseler onda ebedi kalırlar.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 Göm gök bir halde mahşerde toplarız. Yevme yufxu fis Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece on gün kaldınız. <gülüyor> Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz.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 O asvan rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez <Sessizlik>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 Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. <gülüyor> Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın.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 Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneldi.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 O, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim, der. Kâle Rabbim, haşerteni a'mma ve kad kun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 Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. <gülüyor>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 el hayatit emret kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Onlar bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? <gülüyor>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 ki herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş. Ol